Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim meali. Eş Şuara suresi 1 ila 227. ayetler. Mekke döneminde nazil olmuştur. 227 ayettir. Şuara şairler demektir. Adını 224. ayette geçen şairler anlamındaki Şuara kelimesinden almıştır. 224-227. ayetleri Medine döneminde inmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ta Sin Mim. Bunlar apaçık her şeyi açıkça ortaya koyan kitabın ayetleridir. Resulüm, iman etmeyecekler diye neredeyse kendini yiyip bitireceksin. Biz istesek inkarcıların üzerlerine gökten bir mucize indiririz de ona boyun eğerler, toptan inanırlar ama bunu istemedik. Onlar Rahman'dan kendilerine yeni bir öğüt gelince kesinlikle ondan yüz sevirirler. Hem de onu yalanladılar. Oysa kendisiyle alay edip durdukları şeyin azap haberleri yakında onlara gelecektir. Peki onlar yeryüzüne hiç bakmazlar mı? Biz orada her çiften, her çeşitten nice güzel bitkiler bitirdik. Şüphesiz bunda elbette kudretimize bir işaret vardır. Fakat yine de çoklara iman eden kimseler değildir. Hiç şüphesiz Rabbin elbette o mutlak galiptir, çok merhametlidir. Hani Rabbin Musa'ya git o zalimler topluluğuna, Firavun'un halkına. Hala onlar azabından sakınıp kulluk etmeyecekler mi diye nida etmişti. Musa dedi ki: Ey Rabbim, onların beni yalanlamalarından korkarım. Bu durumda Göğsüm daralır, dilimdeki tutukluk çözülmez. Onun için Haruna da peygamberlik ver ve onu yanımda gönder. Onların benim üzerimde bir de günah isnadı vardır. Vaktiyle ben hata ile bir kıptıyı öldürmüştüm. Bundan dolayı beni öldürmelerinden korkuyorum. Allah buyurdu ki: "Hayır, korkma. İkiniz de ayet, delil ve mucizelerimizle gidin. Şüphesiz biz sizinle beraberiz." Her şeyi işitiriz. Haydi varın da ona, Şüphesiz biz İsrailoğullarını bizimle beraber gönderesin diye gelmiş, Alemlerin Rabbinin iki peygamberiyiz, deyin. Gidip emri duyurdular, Firavun Musa'yı tanıyıp ona, Biz seni küçük bir çocukken yanımızda yetiştirmedik mi? Üstelik ömrünün kaç yılını aramızda geçirdin? Firavun, İsrailoğullarının erkek çocuklarını öldürttüğü sırada Hazreti Musa Allah'ın lütfuyla onun yanında büyümüştü. Sonunda yaptığın o öldürme işini de sen yaptın. Doğrusu sen nankörlerdensin dedi. Musa ben bir yumruk vurmakla adamın öleceğini bilmeden şaşkın bir vaziyette o işi yaptım. Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Derken Rabbim bana hikmet ihsan etti ve beni peygamberlerden yaptı. Başıma kalktığın o nimetse aslında İsrailoğlarını kendine köle yaptığın içindi, dedi. Firavun dedi ki, alemlerin Rabbi de nedir? Musa, göklerin, yerin ve bunlar arasındaki şeylerin Rabbidir. Eğer kesin olarak gerçeği bilen kimselerseniz, dedi. Firavun, etrafındakilere işitiyor musunuz, dedi. Musa, o sizin de Rabbiniz, evvelki atalarınızın da Rabbidir, dedi. Firavun, size gönderilen bu peygamberiniz kesinlikle delidir, dedi. Musa, eğer akıl erdirip düşünebiliyorsanız, o doğunun, batının ve bunlar arasında olanların da Rabbidir, dedi. Firavun, and olsun ki benden başka bir ilah edinirsen, kesinlikle seni zindana atılanlar arasına koyarım, dedi. Çünkü firavun ülkesindeki otoritesiyle kendisini ilah yerine koymuştu. Bunun içinde Allah'ın teklif ve hükümleri ülkesinde uygulansın istemiyor, kendi buyruklarını hakim kılmaya çalışıyordu. Musa, sana apaçık bir şey bir delil getirsem de mi?" dedi. Firavun, "Eğer doğru söyleyenlerden sen, haydi o delilini getir." dedi. Musa, bunun üzerine asasını yere attı, bir de gördüler ki, o apaçık bir ejderha. Elini de koltuğundan çekip çıkardı, bir de gördüler ki, o bakanlara bembeyaz görünen bir eldir. Firavun etrafındaki ileri gelenlere, ''Şüphesiz bu çok bilgili bir sihirbazdır.'' dedi. ''Sizi büyüsüyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi siz ne buyurursunuz?'' Dediler ki, onu ve kardeşini meşgul et. Şehirlere toplayıcılar, münadiler yolla. Bütün bilgin sihirbazları sana getirsinler. Derken sihirbazlar belirlenen bir gün belli bir vakitte bir araya getirildi. Yevmuz ziğne denilen bir bayram gününün kuşluk vakti. İnsanlara siz de toplu elde hazır mısınız denildi. Firavun'un adamları, ''Umarız ki sihirbazlar galip gelir de böylece biz de onlara uyarız.'' dediler. Sihirbazlar oraya gelince Firavun'a, ''Eğer üstün gelenler biz olursak, bize mutlaka bir mükafat var değil mi?'' dediler. ''Evet, hem o takdirde siz kesinlikle bana en yakın olanlardan olacaksınız.'' dedi. Musa onlara, ''Atın atacağınız ne varsa.'' dedi. Onlar da iplerini ve sopalarını attılar. Ve Firavun'un izzet ve azameti adına üstün gelenler kesinlikle biziz, biz dediler. Musa da asasını bıraktı. Bir de gördüler ki o uydurdukları şeyleri yutuyor. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. İman ettik alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine dediler. Firavun, Zulüm ve otoritesiyle kendisini Rab ilan edip hakimiyet kurduğu ülkesinde yetişen sihirbazların ondan izin almadan alemlerin Rabbine iman etmeleri ve Hazreti Musa'nın getirdiklerine tabi olmaları karşısında çılgına dönmüştü. Firavun, ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? Elbette o size sihri öğreten büyünüzdür. Ama yakında size ne yapacağımı öğreneceksiniz. Yemin ederim ki kesinlikle ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizin hepinizi asacağım dedi. Her dönemde böyle zalimler, tagutlar inanan ve Allah'tan gelenlere tabi olacağız diyen müminlere çeşitli hapis ve işkenceler uygulamışlardır. Çünkü Firavun kendinden izinsiz Allah'a inanmayı ve inandığını yaşamayı ilkelerini aykırı buluyor. Ve ilahlığına, Rab'liğine hakaret sayıyordu. Dediler ki, zararı yok. Zaten biz Rabbimize döneceğiz. Biz senin kavminden ona inananların ilki olduğumuzdan, Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umarız. Musa'ya, mümin kullarımı geceleyin yola çıkarıp yürüt. Çünkü siz takip edileceksiniz, diye vahyettik. Firavun da şehirlere, Şüphesiz onlar İsrailoğulları dağınık ve az bir topluluktur. Buna rağmen onlar bizi hep kızdırmaktadırlar. Biz ise uyanık ve hazırlıklı olan bir topluluğuz diye asker toplayıcılar gönderdi. Hazreti Musa ve asabının 1600, firavun ve taraftarlarının ise 7000 kişi olduğu nakledilir. Biz de onları, yani Firavun ve yandaşlarını Mısır'daki bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve güzel, şerefli makamlardan çıkardık. İşte böylece İsrailoğullarını da bütün bunlara mirasçı yaptık. Şöyle ki, Firavun ve yandaşları, güneş doğarken Musa ve ashabını yakalamak için onların peşine düştüler. İki topluluk yaklaşıp, birbirini görünce, Musa'nın adamları, biz kesinlikle yakalandık, dedi. Musa, hayır, Rabbim benimle beraberdir, bana kurtuluş yolunu gösterecektir, dedi. Bunun üzerine Musa'ya, asanı denize vur, diye vahyettik. Vurunca deniz hemen yarıldı, her bölüm büyük bir dağ gibi oldu. Diğerlerini de oraya yanaştırdık, onlar da açılan denize girdiler. Musa'yı ve beraberindeki kimseleri toptan denizi geçirip kurtardık. Sonra ötekileri denizin kapanmasıyla suda boğduk. Doğrusu bunda kudretimizi gösteren bir ibret vardır. Buna rağmen yine de çokları iman etmediler. Hiç şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Resulüm, onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani vaktiyle o babasına ve kavmine ''Neye tapıyorsunuz?'' demişti. Onlar da hutlara tapıyoruz ve tapmaya da devam edeceğiz, demişlerdi. Peki, dedi, siz dua ettiğiniz zaman sizi işitiyorlar mı? Yahut size taparsanız bir fayda veya tapmazsanız bir zarar veriyorlar mı? Hayır, dediler, biz atalarımızı böyle ibadet yaparlarken bulduk. İbrahim, şimdi gördünüz mü, siz ve geçmişteki atalarınız neye tapıyormuşsunuz, dedi. Doğrusu, alemlerin Rabbinden başka, o tapılanların hepsi benim düşmanımdır. O Rab ki, beni yaratan ve bana doğru yol gösterendir. Bana yediren, bana içiren O'dur. Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Beni öldürecek, sonra diriltecek olan O'dur. Ceza günü, hatamı bağışlamasını umduğum da O'dur. Ey Rabbim! Bana hikmet ve olgunluk ver ve beni iyiler zümresine kat. Bana benden sonra gelecek ümmetler arasında iyilikle yad edilmeyi nasip eyle. Beni naim cennetinin varislerinden kıl. Babamı da bağışla. Çünkü o sapmışlardandır. İnsanların dirilip kabirlerinden kaldırılacakları gün beni utandırma. O gün ne mal ne de oğullar fayda verir. Ancak Allah'a imanlı, temiz ve sağlam bir kalple gelenler hariçtir. O gün cennet takva sahiplerine yaklaştırılır. Cehennem de azgınlar için açığa çıkarılıp gösterilir. Ve onlara Allah'tan başka taptıklarınız ve onların kuluymuş gibi bağlandıklarınız nerede? size azaba karşı yardım ediyorlar mı, yahut kendilerine yardımları dokunuyor mu denilir. Artık hem onlar, hem azgınlar, hem de iblisin askerleri, Allah'a boyun eğmeyenler, toptan tepe taklak o ateşin içine atılırlar. Orada onlar birbirleriyle çekişerek şöyle diyeceklerdir. Vallahi biz gerçekten apaçık bir sapıklıktaymışız. Çünkü biz sizi, putları, putlaştırdıklarımızı alemlerin Rabbine eşit tutuyorduk. Bizi o uyduğumuz suçlulardan başkası saptırmadı. Artık bizim için ne şefaatçiler var ne de yakın, candan bir dost. Keşke bizim için bir kere daha dönüş olsa da inananlardan olsaydık. Elbette bunda alınacak bir ibret, çıkarılacak bir ders vardır. Fakat yine de çokları iman etmediler. Şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Nuh'un kavmi de gönderilen peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Nuh onlara demişti ki Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uymaz mısınız? Şüphesiz ben, sizin için gönderilmiş, güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp, emirlerine uyun ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatım, alemlerin Rabbinden başkasına ait değildir. Artık Allah'ın azabından sakınıp, emirlerine uyun ve bana da itaat edin. Onlar, arkana toplumun en düşük tabakasından bayağı kimseler takılmışken, biz sana iman eder miyiz? dediler. Nuh dedi ki, onların daha önce neler yapmakta olduklarına dair benim bilgim yoktur. Onların hesabı Rabbimden başkasına ait değildir. Bu inceliği bir düşünseniz. Ben o inananları sizin için kovacak değilim. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. Dediler ki, ey Nuh, bu işe son vermezsen, muhakkak edilenlerden olacaksın. Taşlanarak öldürüleceksin. Nuh, ey Rabbim, muhakkak ki halkım beni yalanladı. Artık benimle onlar arasında hükmünü sen ver. Hem beni hem de beraberimdeki inananları kurtar. Biz de onu ve onunla beraber olanları o dolu geminin içinde kurtardık. Sonra onların ardından geride kalanları suda boğduk. Şüphesiz bunda elbette bir ibret vardır. Ama yine de çokları iman etmediler. Şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Ad kavmi de gönderilen peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Hud onlara demişti ki, ''Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uymaz mısınız?'' Şüphesiz ben sizin için gönderilmiş, güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun ve bana da itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatım, alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir. Siz her yüksek yerde övünecek ve boş şeylerle eğleneceğiniz bir alamet, köşk, büyük yapılar mı bina ediyorsunuz? ayet ri kelimesi, yüksek yer manasına geldiği gibi, yol anlamına da gelmektedir. Yoksa ebedi kalacağınızı umarak mı böyle sağlam köşkler ve kaleler ediniyorsunuz? Ve bir kimseyi yakaladığınız zaman, zorbalar gibi yakalıyor, cezalandırıyorsunuz, öyle mi? Artık Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun ve bana itaat edin. Bildiğiniz o nimetlerle, Size yardım eden Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uygun yaşayın. Size davarları, oğulları, bahçeleri, pınarları o verdi. Doğrusu ben üzerinize gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Dediler ki sen öğüt versen de öğüt vermesen de bize göre birdir. Bu durumunuz evvelkilerin huyundan, adet ve uydurmalarından başkası değildir. Onlar, biz azaba uğratılacak da değiliz, diyerek, onu Hud peygamberi yalancı saydılar. Biz de kendilerini yok ettik. Şüphesiz ki bunda elbette bir ibret vardır. Fakat yine de çokları iman etmediler. Şüphesiz ki Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir.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 Benim mükafatımı vermek, alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir. Siz burada, bahçelerin ve kaynak sularının, ekinlerin ve tomurcukları dolgun, yumuşak korumalıkların içinde emin olarak bırakılacak mısınız? Öyle mi sanıyorsunuz? Dağlardan da zevkle, şımararak, gösterişli bir takım evler yontup oyuyorsunuz. Ayet-i Kerime'deki fahirin lafzı, Maharetle anlamına da gelmektedir. Artık kendinize gelip Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun ve bana itaat edin. Yeryüzünde ilahi emirleri dinlemeyip, karışıklık çıkaran ve ortalığı düzeltmeyip aşırı giden beyinsizlerin emrine uymayın. Dediler ki, sen iyice büyülenmişlerdensin. Sen de bizim gibi bir insandan başkası değilsin. Eğer doğru söylüyorsan, haydi. ''Bize ayet mucize getir.'' Salih dedi ki, ''İşte mucize bu dişi devedir. Onun bir belli bir gün su içme hakkı var. Belli bir gün su içme hakkı da sizindir. Ona bir kötülük dokundurmayın. Sonra pek büyük bir günün azabı sizi yakalar.'' Derken onu ayaklarından biçip öldürdüler. Ancak sonra da pişman oldular.'' Bunun üzerine azap onları kıs kıvrak yakalayıverdi. Şüphesiz bunda elbette alınması gerekli bir ibret vardır. Böyleyken çokları iman etmediler. Hiç şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Lut'un kavmi de gönderilen peygamberleri yalanladı. Kardeşleri Lut onlara demişti ki, Allah'ın azabından sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben sizin için gönderilmiş, güvenilir, emin bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp, emrine uyun ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatımı vermek, alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir. Rabbinizin sizin için yarattığı eşleri bırakıyorsunuz da, bu kadar insan içinden erkeklere mi gidiyorsunuz? Doğrusu siz haddi aşan bir kavimsiniz. Dediler ki, ey Lut, andolsun ki eğer bu sözlerine son vermezsen, kesinlikle buradan çıkarılanlardan olacaksın. Lut dedi ki, doğrusu ben sizin bu çirkin işinizden nefret edenlerdenim. Ey Rabbim, beni ve aile fertlerimi bunların yaptıklarından kurtar. Biz de geride kalanlardan ihtiyar bir kadın olan karısı dışında, onu, ailesini ve inananları topyekün kurtardık. Sonra karısıyla diğerlerini yok ettik. Üzerlerine helak eden bir taş yağmuru yağdırdık. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin yağmurun ne kötüydü. Şüphesiz bunda elbette bir ibret vardır. Fakat yine de çokları iman etmediler. Şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Eyke halkı da gönderilen peygamberleri yalanladı. Ayeti kerimede geçen eyke, sık ağaçlık demek olup medyenin yakınındadır. Hz. Şuayb medyenli olup, eykeli olmadığından 106, 124, 142 ve 160. ayetlerde geçtiği gibi burada kardeşleri denmemiştir. Hani Şuayb onlara demişti ki, Allah'tan korkmaz, azabından sakınmaz mısınız?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 Haklarını eksik vermeyin. Yeryüzünde ilahi emirlere karşı bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarıp nizamı bozmayın. Sizi ve önceki nesilleri yaratan Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun. Dediler ki sen ancak iyice büyülenmişlerdensin. Sen de bizim gibi bir insandan başkası değilsin. Doğrusu biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz. Eğer doğru söyleyenlerden sen, o halde üzerimize gökten bir parça düşür. Şuayb, Rabbim yaptıklarınızı daha iyi bilir, dedi. Böylece onu yalanladılar, nihayet o gölge gününün azabı kendilerini yakaladı. Gerçekten o büyük bir günün azabıydı. Güneşin bunaltıcı sıcağından içeride duramayıp dışarıda beliren bulutların altında gölgelenmek için toplandıkları sırada Buluttan yağan ateş hepsini yakıp yok etti. Şüphesiz bunda büyük bir ibret vardır. Fakat yine de çoklara iman etmediler. Senin Rabbinse elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Kesinlikle bu Kur'an elbette alemlerin Rabbinin indirmesidir. Onu Ruhul Emin Cebrail senin kalbine korkutucu uyarıcılardan olman için apaçık bir Arapça dille indirdi. Hem şüphesiz ki bu Kur'an ve peygamberin haberi ve bahsi, evvelkilerin kitaplarında da vardır. İsrailoğulları bilginlerinin kitaplarında onu bilmesi, Kur'an'ın da ona gelen Allah kelamı olduğuna onlar için bir delil değil mi? Biz onu yabancı, Arapça bilmeyenlerin birine indirseydik de onu onlara okusaydı yine bir bahaneyle o inkarcılar ona iman etmezlerdi. Biz onu, Kur'an'ı o günahkarların kalbine böyle soktuk, kendi dilleriyle böyle anlattık. Ancak onlar yine de acıklı azabı görünceye kadar ona inanmazlar. Yahut ayetteki onu hu zamiri küfürlerine gönderilir, o zaman mana şöyle olur. Biz onu, küfrü, kendi isteklerinden dolayı o günahkarların kalbine öyle soktuk ki artık onlar acıklı azabı görünceye kadar inanmazlar. O azap onlara kendileri farkında değillerken ansızın gelecektir. O zaman inanmamız için bize mühlet verilir mi derler. Buna rağmen hala azabımızı çabuklaştırmak mı istiyorlar? Gördün ya. Artık onları senelerce yaşatıp faydalandırsak, sonra da tehdit edildikleri azap kendilerine gelse, senelerce eğlence ve zevk içinde faydalandırıldıkları şeyler, artık kendilerine hiçbir fayda vermez. Biz, hiçbir memleketi onun halkına öğüt veren, hatırlatan, gönderdiğimiz uyarıcılar olmadıkça helak etmedik. Biz, zulmedenler değiliz. Onu, Kur'an'ı, ''Şeytanlar indirmedi. Bu onlara yaraşmaz, hem de güçleri yetmez. Şüphesiz onlar, vahyi işitmekten uzaklaştırılmışlardır. O halde sakın Allah ile beraber tutup da başka bir ilaha yalvarma, sonra azaba maruz bırakılanlardan olursun. Önce en yakın akrabanı uyar ve davet et.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, önceki peygamberler gibi, bir belde ve bir kavme değil, bütün çağlara, bütün aleme ve insanlara gönderildiği için, Kur'an'ı tebliğ ve İslam'a davet görevini özelde bu ayetle yakınlarına, genelde bütün insanlara yapmış, özel daveti, genel daveti erteletmemiştir. Müminlerden sana uyanlara şefkat kanadını indir. Eğer sana karşı gelirlerse, ben sizin yaptıklarınızdan uzağım, sorumlu değilim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme inkar ve azgınlıkla en çok karşı gelen amcası Ebul Hep olmuştur. Sen sadece mutlak galip ve çok merhametli olan Allah'a güvenip dayan. O Allah ki namaza kalktığın zaman seni görür. O secde edenler arasında dolaşmanı da görür. Şüphesiz ki o her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. Şeytanların kime indiğini size haber vereyim mi? Onlar her günahkar, iftiracı düzenbaz üzerine iner. Bunlar şeytanın vesveselerine kulak verirler ve onların çoğu yalancıdırlar. Sapık şairlere ve şiirlerine gelince, onlara da sapık ve azgınlar uyar. Görmüyor musun onlar, nefse ve zevke hitap eden her sahada hayal peşinde dolaşır, Ölçüsüz konuşurlar ve onlar yapmadıkları ve yapamayacakları şeyleri söylerler. Ancak şairlerden iman edip salih amel, sevaplı iş işleyenler, Allah'ı çok ananlar ve haksızlığa uğratıldıktan sonra şiirle haklarını alanlar böyle değildir. Zulmedenler de nasıl bir inkılâ bile döndürüleceklerini, devrileceklerini bileceklerdir. Müslümanlara zulmedenler, Yaptıkları zulümle nasıl bir uçurma yuvarlandıklarını Aynı zamanda İslam'ın kendilerine karşı yapacağı Hak ve Adalet inkılabının üstünlüğünü görmüşler ve göreceklerdir Fezül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Şuara Suresini Dinlediniz